Bu ilk podcast'te podcastin isminin nereden geldiğine ve içeriklerin hangi konuların etrafında şekilleneceğine değineceğim. İsminden de anlaşılacağı üzere çoğunluk çocuklarla ilgili paylaşımlar yapacağım. Podcast'te çocuk kilidi ismini verme sebebimde çocuklar için bu kadar güvenlik önlemi alırken sahiden onların refahını düşünüyor muyuz sorusunu sürekli kendime sormam. Ve belki sizin de kendinize sormanıza vesile olmak. Giriş çok fazla uzatmayayım. Yavaştan bu podcast'in konusuna gelmek istiyorum. Bu yayında çocuk kitaplarının nasıl olması gerektiğine genel bir bakış atacağız. Tabii bunu yaparken konuşmanın başında söylediğim çocuk kilidi meselesini de göz ardı etmeyeceğiz. Burada paylaşacağım içeriklerin büyük çoğunluğunu Tuncay Öztürk Hoca'nın verdiği çocuk edebiyatı ders notlarından derledim. Bu yüzden sonrasında yapmak istediğim kaynak paylaşımını üzerek yapamayacağım. Çocukların edebiyatla karşılaşmaları sandığımızdan çok daha önce olmaktadır. Annelerin çocuklarına söyledikleri ninniler hem uyak açısından hem de biçim olarak şiirlere epey andırır. Çocukların annelerinin sonra edebiyatla karşılaşmaları kendi çabalarıyla olmuştur denilebilir. Çocuklar eski zamanlardan beri yazılan metinlerin içerisinden kendilerine uygun olanlarını ayırmış ve bunları okumuşlardır. Bu durum çocuklar için bir çocuk edebiyatının ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bu kadar çok çocuk demişken çocuğun kim olduğuna da değinmek gerekir sanırım. Birçok çocuk tarifi yapılmasına rağmen ben yüzümü Birleşmiş Milletler'in Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde tanıma çevireceğim. Bu tanımda 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılmaktadır. Tabi bu tanımları yorumlarken yetişkin ve çocuk gibi bir ayrıma gitmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Tanım yapısı gereği bizi bunu düşünmeye zorluyor gibi dursa da Birleşmiş Milletler'in bu tanımı yaptığı döneme baktığımızda çocuklar için eskiye naziren daha demokratik bir ortamın kurulmuş olduğunu görüyoruz. Çocukların edebiyatla ilk karşılaşmalarına kısaca değindik. Biraz da neyin çocuk edebiyatı ürünü olup neyin olamayacağına değinmek istiyorum. Çocuk kitabı yazmak, çocuk edebiyatı ürünü koymak daha genel manada zaman zaman küçümsenen bir durum olabiliyor. Kimin söylediğini hatırlamadığım şu sözü çok beğeniyorum. Nobelli yazar bile olabilirsiniz ama çocuk edebiyatı yazarı olamazsınız. Bu söz çocuklar için ürün ortaya koymanın hassasiyetini ki birazdan bu konuya değineceğiz. Çok güzel ortaya koyuyor bence. Öncelikle çocuklar için yazılmış kitaplar kolay anlaşılır olmalıdır. Bunun yanında iyi çizilmiş resimlerle de desteklenmelidir. Çocukların kendileri için bir edebiyat yarattıklarını daha önce söylemiştik. Hatta öyle ki 16. yüzyıla kadar çocuklar için yazılmış kitaplara rastlamak bile mümkün değil maalesef. Yuan Amos Comenius tarafından yazılan ilk resimli çocuk kitabı Orbis Pictus'u önemsiyorum bu yüzden. Asıl adı Orbis Sensualim Pictus'tur. Orbis, Latince küre anlamına gelmektedir. Pictus da resim. Ortadaki Sensualim kelimesi de İngilizce'deki Sensual kelimesine yakın bir anlamdadır. Hatta Türkçe Sensör kelimesine de benzetilebilir. Kitapta botanikten zoolojiye, dinden insanlar ve faaliyetleri gibi çok çeşitli konulara yer verilmiştir. Bu yönüyle güncel ders kitaplarının atası bile denilebilir kitaba. Kitabı asıl önemli kılan bana kalırsa bilgelik sevgisi ekseninde şekillenmesi. Kitabın açılışında bilge bir adam, gel evladım senin de biraz bilgelik edinmenin vakti geldi diye bir çocuğa seslenir. Çocuk da bilgeye bilgeliğin tam olarak ne anlama geldiğini sorar. Adam da anlamak Anladığını uygulamak ve gerektiğinde de anlatabilmek olarak yanıt verir. O zamana kadar çocuklara e, bilgi vermek için yazılan kitapların büyük çoğunluğu aritmetik üzerine. Ama bu kitap bilgiliğin yollarını göstermek istiyor çocuk. Zaten kitaptaki çocuk karakterle tabiat ve yeryüzünü oluşturan dört ana element üzerine konuşuluyor. Kitabın isminin resimlerle görünen dünya adıyla çevrildiğini de söyleyelim. Bu ne kadar doğru bir çevirdir bilmiyorum ama kitabın içerisindeki 150 tane resme atıfta bulunduğu için kıymetli bir çeviri denebilir. O dönemde yaşamış olsaydık bu kitabı kendimiz için bir şans sayardık herhalde. Orbis Pictus'u konuşup asıl konudan biraz uzaklaştık. Çocuk edebiyatı eserleri nasıl olmalı konusuna dönecek olursak, Resimli kitapların çocukları okuma alışkanlığı kazandırmadaki yeri de yatsınamaz. Birçoğumuz okumaya başladığımız dönemde resimli kitaplarla karşılaşmışızdır. Ninni ile başlayıp kalınca kitapları okumaya başladığımız sürüvende resimli kitapların çok önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Çocuk kitaplarının ile ilgili çok şey sıralayabiliriz. Neyin olması gerektiği gibi neyin olmaması gerektiğini bilmek de son derece önemli zannediyorum. Kendimizi abla, öğretmen ya da belki anne ya da bunların çok ötesinde çocuklara bir şeyler aktaran bir konumda bulduğumuzda çocuk edebiyatı eserlerine dair farkındalık sahibi olmak önemli olacaktır. Hangi dönemde olursak olalım kitabın kendimizi tanımadaki işlevi her zaman geçerliliğini korur. Özellikle çocuk kitaplarının çocuğun kendini tanımasına ve kişiliğini geliştirmesine katkı sunması gerekir ve bu son derece önemlidir. Karakterlerin kişilik özellikleri ulaşılması güç kişiler olmamalıdır kitaplarda. Kısaca etiyle ve kemiğiyle insan olmalıdır bu karakterler. Yazar zaman zaman hikaye anlatısı olarak bir çocuğu seçebilir. Yazarın bakışını yansıttığı için bu çocuklar bilge karakterde olurlar. Ancak bu betimlenen karakterler eti ve kemiğiyle insandırlar. Hiçbir zaman bize erişilmesi zor insanlık meziyetlerine sahip gibi gelmezler. Çetin Öner'in Gülübik kitabında horozuyla arasında dokunaklı bir iletişim geçen çocuk karakter buna çok güzel bir örnek olabilir. Kitap şöyle başlar: Kasabaya pazara gidiyorum. Sana tahtadan at alayım mı dedi baba. Bana tahtadan at alacağını Etten eşek al karşılık vardı çocuk. Tıpkı Orbis Pictus'ta seslenilen çocuk kitlesi gibi burada da somut yaşantıyı önemseyen bir çocuk karakter görüyoruz. Yukarıda bahsettiğimiz özelliklere uygun olmayan bir karakter örneğini de Pollyanna kitabından verelim. Kendisine her koşulda mutlu olmanın öğretildiği Pollyanna adlı kız karşılaştığı tüm olaylara iyimser bakmaya çalışıyor. Kitapta onun iyimserliğini ilk fark ettiğimiz yer beraber kalacağı teyzesinin dondurma sevmediğini öğrenmesi üzerine demek dondurma sevmiyor. Çok üzüldüm ama buna da sevinmeliyim dediği pasaj. Çocuk edebiyatı eserlerinin neden çocuğun kendisini tanımasına elverişli olması gerektiğini sanırım biraz anladık. Olup biten her şey çocuk edebiyatı eserlerinin konusu olabilir. Ancak çocuk edebiyatı Nasıl olmalı sorusu üzerine çok sık konuşulan bir konu olmadığı için bu alanda tırnak içinde talihsizlik olarak niteleyebileceğimiz eserler ortaya konmaktadır. Bu konu üzerine konuştukça bu alana verilen hassasiyetin daha da artacağını umut ediyorum. Süremi aşmadan bu kaydı kapatıyorum. Bu kayıtta çocuk edebiyatı eserleri nasıl olmalı nasıl olmamalı üzerine kısaca konuştuk. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.